Amrullahi, falatestajilu. Subhanahu ve Taala, Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir. Yunazilul mala. وَكَتَبَ الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا, أن أنذروا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا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 O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّب۪ينَ Allah, insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen, insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi. وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا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 o hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır. وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ اِلَّا بِشِقِّ الْاَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ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 O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. ''Hüvellezî enzele minessemâ imâ en lakum minhu şerabun ve minhu şecarun fîhi tusîmûn.'' Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter. Yubitulakun bihiz-zar'a ve'z-zeytun ve'n-nakhil ve'l-a'nab ve min kulli't-temarat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 Efe <gülüyor> la Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz? Ve in te'uddu ni'mete'llahi la tuhsuha. İnne'llaha laghafurur <gülüyor> rahim. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız Onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder. Vallahu ya'lemu ma ma Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır. اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ ve onlar diriler değil ölülerdir ne zaman dirileceklerini de bilmezler ilahukum ilahu vahid فَالَّذ۪ينَ <gülüyor> Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar. La jarma enna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innehu la yuhibbu Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da. O büyüklük taslayanları sevmez. وَإِذَا قِيلَ لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. Onlara Rabbiniz ne indirdi dendiği zaman öncekilerin masalları derler. لِيَحْمِلُونَ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 yüklendikleri yük ne kötüdür Adem kerellezine min qablhim feate Allah bunyanahum min alqawadi fekhar <gülüyor> alayhim alsaqf min fawqihim fekhar alayhim alsaqf min fawqihim wa ataahum alazab min hayth la yash'urun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 اِيَا الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ ف۪يهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُوْءَ عَلَى Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve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 فسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله علِم بما كنتم تعملون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 Kötülükten sakınanların yurdu ne güzeldir. Cennet ve Onlar altlarından ırmaklar akan. Adın cennetlere girerler. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böylece mükafatlandırır. Al-ladin t-tawaffahumul-malaikatu-tayyibin, yqulun aleykum ileykum, yqulun salamun ileykum, d-hul-jann nete bima kuntum Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken selam size yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin derler. Hel yanzuruna illa تاتيهم الملائكه أو يأتي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدَنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا Nuhnu ve la aba'una ve la harramna min dunihi min shay'in Kedalik feala alladheena min <Sessizlik> fehal illa al Allah'a ortak koşanlar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 وَاَقَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْتَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَالُوا Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir. <gülüyor> Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen olu verir. Kändilerne zulmedildikten sonra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 Ağzı belli Allah'tan Şeytan فَاسْأَلُوا اَهْلَا الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun. ve وَالْزُّبُرُ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar. Efe emmin ellezina min la yeshurun. Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler? اَوْ يَأْخُلَهُمْ ف۪ي تَقَلُّ بِهِمْ فَمَا هُمْ بمعجزين. Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya. اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Yine onlar, azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir. أَوَلَمْ <gülüyor> يَرَوْا Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar ye khafuna rabbahum min fawkihim ve yefaluna ma yu'murun üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar وقال الله لا تتخذوا الههين اثنين انما هو الله iki ilah edinmeyin o ancak bir tek ilahdır öyleyse yalnız benden korkun dedi وَلَهُ مَا فِي السماوات والأرض الدين أفغير الله تتقون. Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? وَمَا بِكُمْ مِنْ فَمِنَ ثُمَّ مَسَّكُمُ Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız amma iza keşfe'd-dur ankum iza fariqun minkum Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup raplerine ortak koşarlar Niyekfurû bimâ âtaynâhum Fetmettögü, fesöğü, fetağlamun. Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi, keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz. Ve yajalun lima la yâlamun nacib mimm Allah yineus elunkuntum tefteun Müşrikler kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar Allah'a andolsun ki bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar. وإذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ فَظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. birine kız çocuğu müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Yetawara min el kavm min su ima bushi Eyimsikuhu alahun am yudsuhu fi't turab ala sa'ama yahkumun Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kaminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak yoksa toprağı mı gömecek? Dikkat edin verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Ellezine la yu'minun bil ahireti Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمم فإذا جاء la la ve la Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Ve yajaloun Lillahi ma yikrahoun ve taṣfū al sinatuhum al kābba an nallhum al husna, la an nallhum wa anhum mufratūn. Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır. Allah'a nispet ediyorlar. Allah'a and olsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır. وَمَا <gülüyor> Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, İman eden bir kavmede doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik. وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır. Ve innelakum fil en'ami le'ibareten nus'īkum mimma fi buṭūnihi min bayni thurthin ve damil labanan Labanın kahılsın, iğgalı şaribin. Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içeririz. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Siz, hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da, Aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır. Wa ohâ rabbuka ilannahl an ittahidi min elcibali buyûtan ve min eşşecri ve mimma ya'rışûn. min kulli ettemerâti feslukî sübule rabbike zululâ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ف۪يهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إن في ذلك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Senin Rabbin bal arasına dağlardan, ağaçlardan, ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından, çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da, düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır. Allahuخلقكم ثم يتوفّاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علمن شيئا إن الله عليم قدير. Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter. Vallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'rrizq. Fe men ellezine fuddilu diriztehim ala ma malakat eymanuhum fehum fihi sawaa afa bi ni'meti Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar vallahu ceale lekum min enfusikum azvaca ve ceale lekum min azvacikum banina ve hafidatau ve rezakakum minat tayyibat أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Veyabduon min doni Allahı, ma la yemlukləhüm rızqam min al-şamawat ve al-erd ve la yestatigun. Allahı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Sena tadrubu lillahi l'amthal inna Allaha ya'lamu wa la ta'lamun Artık Allah'a ortaklar koşmayın çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz مَرَضَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنْ نِّعْمَةٍ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ Bel ekثرuhum la ya'lemun Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen El altındaki bir köleyle Tarafımızdan kendisine verdiğimiz Güzel rızıklardan Gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur Ne var ki insanların çoğu bilmezler وَبَرَّدَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ Aynen ma yujehu, la yati bixir, hal yestawi huwa, ve ma yamur bil adli huwa, ala cirat mustaqim. Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir, hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu velillahi gaybus semavatü vel ard şeyin kadir Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. و الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah sizi annelerinizin karınlarından. Hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Elem yarau ila't-tayri musahharatin fi jawi's-samai ma yumsikuhunna onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi. Allah ﷻ, ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ذِلَّهُ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيُّكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيُّكُ بَأْسَكُمْ﴾. كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ teslimun. Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor. Fe in tevvellu fe mubin. Ey Muhammed, eğer yine yüz çevirirlerse sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Yarifuna ni'mete'llahi thumma yunkirunaha wa aktheruhumul kafirun Onlar Allah'ın nimetini bilirler sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek ne de özürleri dinlenecektir. وَإِذَا رَأَ Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez. وَإِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا شُرَكَاتٍ Aهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فَأَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, Ey Rabbimiz! Seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar. وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ اِذْنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ جِدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.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 biz kıyamet günü, her ümmete, kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı, sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. İnna Allah yâmur <Gülüyor> bil Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akraba'ya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَتْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدَ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَظْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْ تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır. Ve <Gülüyor> le Allah lec'alakum ummeten vahiden velakin yudillu men ve yehdi ve Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Ant ki, siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.''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 وَتَذُوْقُ السُوءَ بِنَا صَدَتْتُمْ Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Ve Allah'ın Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdakiler tükenir... Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz. من عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَنَّهُ حَيَاتًا طَيْبَةً فَلَنُح۪يَنَّهُ حَيَاتًا طَيْبَةً وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Erkek veya kadın, her kim mü'min olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da, Yaptıklarının daha güzeliyle veririz. فَإِذَا <Sessizlik> Kur'an'ı okumak istediğin zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın innehu leys lehu sultanon alellezina amenu ale rabbihim yetavekkelun doğrusu şeytanın iman edip de yalnız rabblerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur اِنَّمَا سُلْطَانُ Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır. وَاِذَا بَدَّلْنَا biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere sen ancak bir iftiracısın, dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhül Kudüs, Cebrail, Rabbin tarafından hak olarak indirdi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ Lisanu allazi yulhidun ileyhi ve haza lisanun arabiyyun <Gülüşmeler> mubin Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır Kur'an ise apaçık bir Arapçadır İnne allazina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum adzabun Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır. İnn ma yeftiri el kebbe la yu'minun bi ayati llahi ve ulai kehum Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم gönlü imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimse hariç her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar eder kâfirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir. Olaik aladin Allahu ala kulubim ve semhim ve abcarihim ve İşte onlar Allah'ın kalplerini kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır. <gülüyor> Hiç şüphe yok ki, ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır. ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذ۪ينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا Sonra Rabbin kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, Sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Yüme ta'atikul nefsin, tujadilun nefshe, wa tuwfa kul nefsin, ma'amilat, wa hum la yudlamun. Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْفِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ Kulli Mekan Ya'tiha Rizquha ragaden Min kulli Mekanin Fekafarat bi en'umillahi Fe azâqaha Allahü libâsel ju'i Vel khawfi bimâ kânû Yasne'ûn Allah Güven ve huzur içinde Olan bir şehri misal verdi Oranın rızkı her yerden Bol bol geliyordu fakat oranın halkı Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı. Walaqad ja'ahum rasulun minhum Andolsun ki Onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin. İnna harma aliykom <Sessizlik> al-mi'ttett wa dama wal-ahma al-khizir <Sessizlik> wa ma ahlal wa'yir Allah rahim Allah size sadece leşi Kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ على الله الكذب لا يفلحون. Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler. <gülüyor> Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır. Wa alalladheena hadu harramna ma qassasna aleyka min qabl wa ma zalamnahum wa ma zalamnahum walakin kanu Ey Muhammed sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendilerine zulme diyorlardı. Thumma <gülüyor> inna Rabbekalilladzina amilus su abijahalatin, Thumma tabu min bagdizalik wa a'ulhu, Thumma tabu min bagdizalik wa a'ulhu. Inna sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır çok merhamet edicidir İn İbrahim kana ümmeten qaniten lillahi hanifen ve lem yekun mine'l müşrikîn İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şekuren li en'am İjetbāhu ve haddāhu ilā cirāt Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi. Ve aţeynahu fi al-dunya hasanetu ve innu fi biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki, o ahirette de salih kimselerdendir. ثُمَّ أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ millete ibrahim اِذَرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahy ettik. İnne Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. وَدَعُوا اِلٰى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِاللَّتِي هِيَ اَحْسَنَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يبِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir. Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır. O sabır, oma sabruk illa bilâ ve la taḥzân عليهم, ve la Ey Muhammed, sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme. İnna Allaha ma'alldinettequvallazininhum muhsinun. Şüphesiz ki Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.